509. konu, Miktad'ın, cihadın herkese farz olduğu hakkında ayet vardır diyerek cihada çıkmamayı doğru bulmayışı, Miktad ile Ebu Eyyub, Tevbe, 9 suresi 41 ayetini, her halukarda savaşa çıkmak farzdır diye yorumlarlardı.